الشيخ مصدر كلا بمتش كلا بمتش كلا بمتش أنا عندي درس مريم طيبين أن صلاة العشاء هنا إن شاء الله الوقت مناسب كلا فك نسجل كلامكم أول كلا فك نس آه... انتهاء الأسئلة بعد انت... سوف تترجم الدرس للإخوة تفضل يا شيخ أيش الموضوع بدونه لا يعني الموضوع عموماً قديم الانتساب إلى السلف والسلفية اللهم شرور يوم فتنه وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلما مضلنا ومن يضل فلا هدي له أشهد أن لا إلهة. الله وأشهد أن محمد أعبده ورسوله أما بعد وفي ليلة اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول عام ثلاثين وربعمائة وألف من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووجه إلى إخوان الأقاضل في دولة تركيا أعزها الله بالتوحيد والسنة كلمة أسأل الله الذي لا إله إلا هو بمنه وفضله أن ينفع بها وأن يجعلها على ما يرضي الله جل جلاله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الله حمدت لكان Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salat ettikten sonra sözüne girerek şöyle diyor. Rabiul evvel ayının 19. gününün gecesinde Hicri 1430 yılında Türkiye'deki faziletli, değerli kardeşlerimle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Onlara bugün söyleyeceğim, konuşacağım konu, sohbet inşallah fayda verir. Onlar tarafından ile karşılanır, fayda hasıl olur. Peygamber ﷺ ve bizlere ve verdi ve bu ümmet ﷺ kendisi arasında ayrılığa düşecek, ihtilafa düşecek. Ve bu ihtilaf, bir problem, bir sorun, bir hastalık olacak. <gülüyor> bu hastalığın, bu sorunun ilacı, tedavisi ise, ilk asra, ilk çağa, ilk nesle dönmektedir. Kendilerine dönülmesi kastettiğimiz kişiler, hulefai raşidin ve selefi salihindir. Hadis-i ve Buhari Hadis-i Erbab li sari hadis-i sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbi sallam قال. Sunne-i nehir. Fih senahtin أعطوا علينا بالنواجد وياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة فدعا فبهذا الحديث أخضر بالداء الذي سيصيب الأمة المحمدية وأخضر بالدواء هو التمسك بهديه وهدي الخلفاء الراشدين الله برحمته Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Davud ve Tirmizi'nin İrbad ibn-i Sariye radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmakta sizlerden kim yaşarsa ihtilaflar ayrılıklar görecek bu dönemde bu zamanda bu ayrılıkları görenler Sünnetime sarılsın. Hidayete erdirilmiş, ra raşid halifelerimin sünnetine sarılsın, tutunsun. Onlara dişiyle sım sıkı, azı dişleriyle asılsın, tutunsun. Ve o o dönemde ihtilafa ayrılan ayrıl, ihtilafın hasıl olduğu dönemde bidatlardan da, dinde sonradan çıkan şeylerden de uzak dursun diye Aleyhissalatu vesselam buyurmuştur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifte bizlere sorunu, hastalığı vasfetmiş, açıklamıştır. Aynı şekilde bu hadiste Aleyhisselatü Vesselam bu hastalıktan nasıl kurtulacağımızın kurtulacağımızın çözümünü de bizlere göstermiştir. Yüce Allah'tan, Yüce Rabbimizden bizleri önce kendimi ve sizlere Selefi Salihin ve Halife-i Raşidin ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyanlardan, ona tabi olanlardan ellemesini niyaz ederim. Yine rahman ve bizlere bir fazl haber verdi ki bir topluluk zuhur edecek. Aşk bir topluluk, sapık bir topluluk, sapkın bir topluluk ortaya çıkacak. Bunlar hariciler olarak vasfedilmiş olan haricilerdir. kârel i̇mam Ahmed, Ahmet Kâd-çâ'a el-hadîs-u f-havâret Min asfati avcuh kârel i̇mam ibn-i Seymiyyye Aşfatun minhâ bi-sahî-i muslim Ve selâdatun bi sahî ان ترى ان ثلاثه من هذه العشره انطبق عليه والسبعة البقية أخرجها من دون إذا تأملنا هذه في عليه وآله كما bir tağidin veyazi, yahut ahdüküm, salatı onda salatı, vücutları onda vücutları, vücutları onda vücutları, vücutları onda vücutları, vücutları onda vücutları, vücutları onda vücutları, vücutları onda vücutları, vücutları إِنَّكُمْ تَحْفِرُونَ صَلَاتَكُمْ عند صلاة هؤلاء الخوارث فإذاً هؤلاء الخوارث أكثر من عبادة إكثاراً حتى إن هؤلاء الصحابة يحفرون صلاةهم وصيامهم عند عبادة هؤلاء الخوارث والنتيجة أيها hadisleri, haricilerle ilgili olan hadisleri hakkında Ahmet İbni Hanbel, 10 tane hadis olduğunu söylemiştir. Bu 10 hadisin, 10 hadis Buhari ve Müslim'de gelmiştir. 3 tanesi, muttefakun aleyh olan hadislerdir. 7 tanesinde de i̇mam Müslim rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam, onlarla ilgili olan, haricilerle ilgili olan hadislerinde, Onların ibadet ehli olduğunu, ibadetle uğraştığını söylemiş. Hatta sahabelere sizler namazı, onların namazınızı gördüğünüzde kendi namazınızı küçümseyeceksiniz. Onların oruçlarını gördüğünüzde, ibadetlerinizi gördüğünüzde kendi ibadetlerinizi küçümseyeceksiniz diye hitap etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü söylediği, bu açıklamayı yaptığı kişiler kimlerdi? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı, Ömer radıyallahu anh'ı, Osman radıyallahu anh'ı, Ali radıyallahu anh'ı anh, ve yine cennetle müjdelenmiş insanlar, sahabeler, Bedir ashabı, Uhud ashabı gibi sahabenin önde gelenleri de bu hitaba muhatap olmuş, bu hitabı dinlemiş kişilerdi. İşte bu hariciler ahlak bakımından ve insanlar arasındaki vasıfları bakımından, huyları bakımından, özellikleri bakımından en şerli olan insanlar topluluğudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar hakkında i̇mam Müslim'in sahinde rivayet ettiği gibi eğer onlarla karşılaşırsam, onların zamanına yetişirsem at kavminin öldürülüşü gibi At kavminin katledilmesi gibi onları katledeceğim diye buyurmuştur. <gülüyor> Subhanallah. Hayret doğrusu. Onların bu kadar ibadet ehli olmasına rağmen, ibadetle uğraşmalarına rağmen, sonuç bu mu oluyor? <gülüyor> Evet, dinimizde ibadet ancak iki şartı içinde bulundurduğu zaman ibadet ismini alır. Bunun ilk şartı ibadetin ihlasla yapılmış olması, ikinci şartı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olarak yapılmış olması. sünnetine uygun olarak yapılmış olması. Evet hariciler bu ibadetlerinin yanında ibadet ehli olmalarına rağmen cahil insanlardı ve guluv sahibi, dinde aşırı giden insanlardı. Nesai'nin rivayet ettiği gibi İbni Abbas onların safına gelip tartışmak için gittiğinde onlara şu soruyu sorduğunda sizin yanınızda, sizin safınızda sahabelerden birisi var mı diye sorduğunda onlar hayır dedi. Yine onlara yanınızda alim bir insan var mı diye sorduğunda yine hayır dediler. Bu da bize bize gösteriyor ki hariciler cahil insanlardır ve dinde guluv yapan, aşırıya giden insanlardır. Bu yüzden onlar Allah'ın tekfir etmediği konularda insanları tekfir ettiler. insanlara kafir dediler. Onların yeryüzünde ilk çıkardığı fitneleri Allah'ın hükmünden başka bir hükümle hükmetmekten dolayı tekfir etme sorunu problemiydi. Onlar bu çıkışlarıyla Ali radıyallahu anhu dahi tekfir ettiler. فقال ابو معاويه رضي الله عنه ila kitabillah. ولا كولا ولا كولا في نظيرهم أصدري رفع معاوية حابض المصاح يدعون إلى الصلح قام هؤلاء رافق علي إلى الصلح لكن هؤلاء الخوارز لم يرضوا إلى الصلح. Muaviye radıyallahu anhu ve beraberindeki kimseler Ali radıyallahu anh'dan ve onun tarafında bulunanlardan anlaşma istediklerinde, Kur'an-ı Kerimleri kaldırıp gelin anlaşalım dediklerinde hariciler bu sebepten dolayı Ali radıyallahu anhuyu ne yaptılar? Tekfir ettiler. ve <gülüyor> Söylediğimiz gibi onların cahil olmalarından ve dinde guluv sahibi aşırıya gitmiş olmalarından dolayı bunu Allah'ın hükmüyle hükmetmemek olarak kabul ettiler ve tekfir ettiler. <gülüyor> Bu yüzden Allah, Ali radıyallahu anh'ın yanında Ali radıyallahu anh'ın yanına gelip hüküm ancak Allah'ındır diyerek tekrarlıyorlardı. Yine aynı şekilde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayetini Ali radıyallahu anh'a tekrarlıyorlardı. Tabi burada bir fark vardı. Onların idrak edemediği bir husus var, bir nokta var. Allah'ın dinine muhalefet eden, ters düşen bir konuda hüküm verenlere, hakimlere başvurmak ve Allah'ın şeriatına, dinine ters düşmeyen konularda hüküm vericilere, hakimlere, hakemlere başvurmak arasında elbette fark vardı. Ancak onlar cehaletleri ve guluvları, guluvları yüzünden bu ikisini ayırt edemediler. Allah'ın ve bi onlar sulha, barışa anlaşmaya çağırdılar. Bunun için hakemler tayin edilmesini istediler. Bu iş birbirlerine karşı savaşmalarını engelleyecek bir şekilde birbirlerine bir iş. birbirlerine şöyle buyurmakta, müminlerden iki topluluk birbirlerine onları... bir ıslah etmeye çağırın, davet edin. ıslah etmeye davet edin, ıslaha çağırın. Yine Allah ﷻ sana: "Söylenir: 'Uphak Ahliha. ve Ve Ve Anlaşmazlığa düşen karı, kadın karı koca arasında hakemlerin gönderilmesini emrederek kadının ailesinden bir hakem gönderin ve erkeğin ailesinden bir hakem gönderin diye emir buyurmaktadır. İki kişinin arasını düzeltmek surhtur, anlaşmadır. <gülüyor> Bu yüzden insanların kanını korumak için, kanlarının atmasına engel olmak için anlaşma adına. Hakemler tayin etmek daha evladır. Allah'a daha sevimlidir. İşte burada benim söylediklerim delillerle, söylediğim delillerle İbn Abbas haricilere karşı deliller sunmuş ve onlarla münazara etmiştir. İşte hariciler Cehaletleri ve dinde aşırı gitmelerinin yanında üçüncü bir problemle karşı karşıya kaldılar. O üçüncü problemleri ise hocam. Yani kendilerini beğenmeleri oldu. <gülüyor> Onlar kendilerinden başka insanları hayır üzerine, istikamet üzerine görmezlerdi. İşte bu anlattıklarım eski dönemden günümüze kadar olan haricilerin vasıfları, haricilerin sıfatlarıdır. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye ve ondan önce İbn-i kitabında Mugnik tabında ve haricilerin allah Teala'nın ve Resulü'nün tekfir etmediği, kafir demediği insanlara kafir dediklerini beyan etmiş, açıklamışlardır. Bu yüzden kim delilsiz, burhansız bir şekilde birisini tekfir ederse ona kafir dersen, o haricidir. Haricilerin özelliğini kendisinde barındırmış, taşımış olur. İlla harici olmak için, bir insanın illa harici olması için kılıç çekip, silah çekip savaşması şart değildir. Buna gerek yoktur. Onlar eğer silah çıkartıp, kılıç çekip savaşırlarsa, kötülüklerine kötülük katmış olurlar. Bu yüzden Selef alimleri, haricilerin kılıç çekmeyen, silah çekmeyen, savaşmayanlarını oturanlar olarak vasfetmiş, oturan hariciler olarak nitelemiştir. Yani onlar yerlerinde otururlar, başkalarını silah çekmeye, kılıç çekmeye teşvik ederler. Önemli olan, burada anlatılmak istenen haricilerin bir dalalet, sapkınlık üzerine olduklarını görmenizdir. Onların daralık ve sapkınlık üzerinde olmaların sebepleri daha önce de söylediğimiz gibi cahil olmaları, gurur sahibi, dinde aşırı gitmiş olmaları ve kendilerini beğenmiş olmaları, başkalarını beğenmemiş olmaları. İşte bu üç sebepten dolayı fasit olan, bozuk olan akidelerini ne yapmışlardır. Benim sevmişlerdir. Ebü'l-Havaiz <gülüyor> وقعوا في أمرين عظيمين الأمر الأول أنه منكثرون بالآثام بالمعصية ونتم تعلمون أن المعصي وعصي كن ضحبها آثما ألي وزون لكن لا يكونوا كافرا الله لا يتفروا كيف نغلوا ونتعذى فكم الله إلى ذكبيرهم ألحلوا ألحلوا أغيروا أندي الله من الله ألحلوا أحكموا من الله بحيث نتجاوز ما حكم به إلى ما تحكم بعواطفنا قطعاً لا لكن الخوارج جاهلهم وغلوهم كفروا أهل المعاصر وأيضاً هذا أمر ثاني عندهم إنهم لم يقفوا عند حد تكثير المعاصر بل إنهم صاروا يكثرون بالحسنات geldi Allah. maliyen. al ma İslam İbn Teymiyye mecmu'u'l adlı kitabında haricilerin iki büyük müşkileye iki büyük soruna düştüklerini Açıklamış, yazmıştır. Bunların ilki, onlar kişileri, müminleri işlemiş oldukları günahlarından dolayı günahları yüzünden tekfir ederler, kafir görürler. Halbuki asıl olan kişinin, yani günah işleyen müminin kafir olarak isimlenmiş olması değil, onun bilakis günahkar olarak isimlenmesi. Nitekim allah Teala günah işleyen kimseyi kafir olarak isimlendirmemiştir. Bizler bu dine Allah'tan daha mı çok Bağlıyız. Bu dini Allah'tan daha çok mu iyi biliyoruz? Da allah Teala'nın tekfir etmediği insanları, günah işleyen insanları tekfir ediyoruz. Ve yine bizler, yani hariciler ne yapmışlardır? Duygularıyla, atıflarıyla hareket ederek bu hataya, bu yanlışa düşmüşlerdir. Onların ikinci düştüğü yanlış ve hata, insanları bırakın işlemiş oldukları günahlarla tekfir etmeyi, yaptıkları hasenatlarıyla, işledikleri iyiliklerle tekfir etmişlerdir. Yani Allah'ın sevdiği işlerde dahi insanları tekfir etmişlerdir. Ali radıyallahu anhu'nun örneğinde olduğu gibi o sulh istemiş, anlaşma istemiş. Buna rağmen hariciler Allah'ın müminlerin kanının akıtılmamasını istemesine rağmen bu anlaşmayı görerek Ali radıyallahu anhu bu yaptığı iyiliğinden dolayı ne yapmışlardır? Tekfir etmişlerdir. Ben yüce Rabbimizden bizi ve sizleri o insanların şerrinden korumasını niyaz eder dilerim ve Evet, hariciler var olmaya devam edecekler. Onların en belirgin özellikleri Allah'ın indirdikleriyle indirmeyenlerin tekfir etmeleri meselesi buradan hareketle bu meseleden hareketle yöneticilere karşı aşırı davranmaktalar onlara onlara karşı ayaklanmaktalar ve vatandaşları halkı onlara karşı ayaklandırıp vucu etmeye davet etmektedir onlar bunu etinmeyip daha da aşırı giderek Onlar daha da aşırı giderek yöneticileri de aşıp askerleri, polisleri, orduyu dahi tekfir etmekteler. Kafir olarak görmekteler. Bununla da yetinmeyip burada da durmayıp normal halkı, vatandaşı dahi onlar tekfir etmekteler. İşte bu harici denen insanlar büyük şer üzerine, büyük kötülük üzerine dediler. Bu yüzden Onların en büyük şüphelerini, ortaya sundukları şüphelerini iyi bilmemiz, iyi kavramamız gerekiyor. Onlar hangi şüphelerle yaklaşmaktalar? Evet, onların en büyük şüpheleri, ilk şüpheleri Allah'ın hükmüyle hükmetmemeyi, tekfir etme, hükmetmeyenleri tekfir etmeleri, kafir görmeleri evet Allah'ın hükmüyle hükmetmemek haramdır tehlikeli bir konudur Lakin evet bu günah olmakla birlikte tehlikeli olmakla birlikte bu ayrı bir hükümdür bu günaha işleyen bu günaha giren kişiyi tekfir etmek ona kafir demek ayrı bir şeydir profesörü şey İmam Abdülaziz bin Baz. ve Şeyhimiz Allame İmam Abdullah Aziz bin Baz nakletti ki bu ümmetin selefi bu konuda yani Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin konusunda hükmetmeyen yöneticilerin konusunda onların küçük günah işlediğini büyük günah işlemediği konusunda ittifak ettiğini söyledi. Küçük, küçük küfür Vallahi, olduğunu söyledi. Ona Hatta Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler küçük küfre düşerler. Ancak hükümlerini yapmış oldukları Allah'ın hükmü yerine uygulamış oldukları hükümleri helal olarak görürlerse kalpleriyle buna bunun daha İyi olduğunu itikat ederlerse, o zaman büyük küfre düşeceğini söyledi Şer Abdulaziz bin Baz. Allah'ın hükmüyle hükmetmeme günahı aynı içki içme ve içki içen içki içme ve zina yapmak günah gibidir. İçki içen ve zina eden, kalbiyle bu yaptığı günahı ne, helal görmediği sürece, bunu yaptığı he, işleri helal görmediği sürece, küçük küfre düşmüş olur, e, e, günah düşmüş olur. Kafir olmaz. Ne zaman ki kalbiyle bunu helal görürse yaptıklarını, o zaman büyük küfre düşmüş, kafir olmuş olur. İşte haricilerin deli olarak getirdikleri, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir ayeti, <gülüyor> bu ayetten murad olan maksadı, bu ayetten maksat küçük küfürdür. Büyük küfür değil. <gülüyor> bu tefsiri sahabenin büyüklerinden nakletmişlerdir ilim ehli. <gülüyor> <gülüyor> bu tefsir, yani Allah'ın hükmüyle hükmetmemenin küçük günah olduğu, küçük küfür olduğuyla ilgili i̇bn Abbas'tan ve Tavus'tan rivayetler vardır. <gülüyor> Aynı şekilde bu söz ataadan da rivayet olunmuştur. Bizler bu konuda onlar bizi selefimiz olarak, onları selefimiz olarak gördüğümüz için onlara bu konuda muhalefet edemeyiz. Onların görüşünü alırız. Çünkü onlar Allah'ın kitabını kendilerinden sonra gelenlerden daha iyi anlayan insanlar topluluğudur. sonra gelenlerden daha iyi anlayan insanlar topluluğudur.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 bizlerden istenen ve gerçekleşmemiz gereken bir noktada, müminlerin sebiline, müminlerin yoluna uymamızdır. İşte müminlerin yolu bu ayetle ilgili olarak, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlerin şafir olduğuyla alakalı olarak, selefin yolu bu konuda onun küçük küfür olduğudur, büyük küfür olduğu değil. Bizler nasıl olur da bu konuda heva ve heveslerimize uyarak selefin yoluna muhalefet ederiz? Aynı şekilde kafirlerin ikinci şüphesi, düştükleri ikinci hata onlar kafirlere karşı muamelede, kafirlerle olan ilişkilerinde de aşırı gitmişlerdir. Aşırı davranırlar. Evet bizler kafirlere muadat edeceğiz. Düşmanlık besleyeceğiz. Çünkü onlar kafir oldukları için. Bizim onlara olan düşmanlığımız, adavetimiz, dini bir adavet. Dinlerinden dolayı bir adavetimiz, düşmanlığımız var. Böyle ki bu kafir olan kişi babamız, yakınımız da olsa dahi ona karşı besleyeceğimiz bir adavetimiz olacak. Düşmanlığımız olacak öyle ki o bize savaş etmese de, bize karşı muharebe etmese de biz ona ne yapacağız? Adamet edeceğiz, düşmanlık besleyeceğiz. Çünkü o kafir olduğu için bu düşmanlığı ona karşı besleyeceğiz. <gülüyor> Allah ve yemin edilir Allah ve yemin edilir Allah Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu, babaları ve oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin diye buyurmaktadır. Yüce allah Teala. <gülüyor> evet, kafirlere adamet besleyeceğiz. Düşmanlık besleyeceğiz. Dinlerinden dolayı, küfürlerinden dolayı. Lakin <gülüyor> Ancak şu hususta göz önünde bulundurulmalı. Kafirlerle olan ilişki, muamelat kısımlara, çeşitlere, bölümlere ayrılır. <gülüyor> onlarla olan bir kısım vardır ki bir kısım ilişki, muamele, davranış vardır ki bu küfürdür gerçekten. <gülüyor> Diğer bir kısmı vardır bunun. Küfür değildir ancak haramdır. Onlarla bu tür ilişkiye, bu tür diyaloğa girmek. Üçüncü bir kısımda vardır ki caiz olan bir davranış, caiz olan bir ilişkiye girilebilir. Muamelat yapılabilir onlarla. <gülüyor> Küfür olan kafirlere karşı Davranışlarda küfür olan kısım onları dinlerinden dolayı sevmemiz, dinlerinden dolayı onlara muhabbet beslememiz. onlar olan besle beslediğimiz muhabbetin şahısları, kişilikleri değil de dinleri olduğu zaman bu tür muamele, bu tür davranış biçimi küfür olan bir davranış biçimidir. Dinlerinden dolayı onlara muhabbet besleyemeyiz. <gülüyor> Allah-u Teala ki kim onları bu manada dost edinirse o da onlardandır. Allah zalim olan topluluğa hidayet vermez. Hidayet etmez. İlk olan kısım budur. Yani kafirlere dinlerinden dolayı bir muhabbet beslemek. İkinci olan küfür olmayıp da haram olan Davranış biçimi. O da şudur. Bizler onu yani kafirleri dininden dolayı değil, başka sebeplerden dolayı seversek haram olur. Nedir o? Evet bu hatadır. Bu davranış biçimi yanlıştır. Bizler onlara buz etmemiz gerekiyor, onları sevmemiz gerekiyor. Onlara selamla başlamamamız gerekiyor. Selamı onlara karşı ilk veren biz olmamamız gerekiyor. Oturduğumuz meclislerde, toplantılarda onları başa geçirmek, başa geçirmememiz gerekiyor. Yani Allah e Yani. Kâfirlere karşı velâ konusuyla ilgili bu konuya bağlı olan tüm meselelerde onlara karşı buğz etmemiz gerekiyor. Onları sevmememiz gerekiyor. <gülüyor> onlarla caiz olan muamele, caiz olan davranış, onlarla caiz olan ilişki de şudur. Caiz <gülüyor> O da dinimizin bize izin verdiği, dinin caiz gördüğü muamelat, ilişkidir. Onlarla kurulan ilişkilerdir. Onlarla alışveriş, ticaret ilişkileri kurmak gibi. Onlarla alışveriş, ticaret ilişkileri kurmak gibi. <gülüyor> Nitekim uştaraman Yahudi, mahtem alıcıyetim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin kendini yarı yolda bırakmasına, arkadan vurmasına rağmen sahihinde, yani Bukhari ve Müslimde Ayşe radıyallahu Allah rivayetle Aleyhisselatü Vesselam ölümünden önce zırhını ipotek olarak almış olduğu bir Yahudilerin almış olduğu Tahım. Arpaya karşılık bırakmıştır. Onlarla bir ticari ilişki kurmuştur. Bundan dolayı onlarla ticaret ticari ilişkide bulunmak, onlardan mal alıp satmak caizdir. İşte hariciler bizim bu saymış olduğumuz üç türlü, üç ayrı davranış biçimini farklı olarak görmemekler Hepsini bir olarak görmekteler. Bir olarak kabul etmekteler. Hatta onlar müminlerin bulunmuş olduğu zafiyet dönemiyle güçlü, kuvvetli olma dönemini dahi birbirinden ayırt, etmek, ayırt etmemekteler, bir görmekteler. Zira müminlerin zafiyet, güçsüzlük dönemine ait hükümler ayrıdır. Onların güçlü, kuvvetli olduğu döneme ait hükümler daha ayrıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Nebi aleyhissalatü vesselam, kafirlerle, müşriklerle anlaşma yapmıştır. Onlarla yapılacak olan savaşın zararlı olacağını görüp, anlaşmanın daha faydalı olduğu kararına varınca onlarla anlaşma yapmıştır. Salihahı ve mükassir. Evet, Aleyhisselam onlarla anlaşmaya varıp savaş etmemiştir. kafir. sallallahu aleyhi ve sellem, inne Nebi ila sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi kafir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam onlarla öyle bir anlaşma yapmıştır ki anlaşmanın şartlarında şu bulunmaktadır. Eğer onlar tarafından Müslümanlar, Müminler tarafına birisi gelir, Mümin olarak teslim olursa şartlar anlaşma gereği, anlaşmada bulunan şart gereği onlara yani müşriklere iade edilecek. Eğer müminlerden birisi reddet edip dinlerinden çıkıp onlara kendini teslim edip onların safına geçerse müminlere, Müslümanlara geri, geri verilmeyecek. Evet. Aslında bu anlaşmanın bu şartı çok ağır gibi gözükmekte. illa Evet. Şaşılacak bir durum değil mi? Ebu Cendel Eline ve ayağına vurulmuş zincirleri sürüyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmekte e buna rağmen mümin olduğunu iddia edip yanına gelmekte buna rağmen müşriklere geri iade edilmekte. Aynı durum Ebu Basir'in başına da gelmişti. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu müşriklere geri iade etti, geri verdi, teslim etti. Evet, insan atifi olarak, duygusal olarak baktığı zaman bu yaşananlara şaşırabilir. Hayrete düşebilir. Bunlardan dolayı hayrete düşebilir. etti Kim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baktığı çerçeveden külli, bütüncül olarak bakarsa, ve o günün şartları altında savaşın Müslümanlara varılacak anlaşmadan daha faydalı olmayacağını görürse bu yapılanın normal olduğu kararına varır. <gülüyor> bu yüzden aleyhissalatü vesselam onlarla o dönemde savaşı meşru görmemiş bilakis yapılacak anlaşmaya razı olmuştur. Ama haricilere şöyle bir bakın, görürsünüz ki yeryüzünün neresinde, yeryüzünün her bölgesinde kafirlerle savaşmayı görürler. Her yerinde kafirlere savaşın, vurun derler. Onlar müminlerin zafiyet içinde mi, yoksa güç kuvvet içinde mi olduklarını gözetmezler. Bunu nazara almazlar. Bunu nazara almazlar. Bunu nazara almazlar. Hatta Müslümanları, Müslüman halkları yöneticilerine karşı kışkırtarak ayaklanmalarını isterler. Maalesef onlar gibi olan hariciler yahut insanların cahilleri onların bu davetine icabet etmekteler. Maalesef onların bu davetine icabet ederler, haricilerin bu davetine icabet eden topluluklarda fitne daha da büyüyerek, yöneticilerin gücü kuvveti daha da artarak onları hapislere atarlar, insanlar zulme uğrar, insanlara işkenceler yapılır. <gülüyor> ve daha sonradan suç İslam'ın olur ve İslam'a <gülüyor> savaş ilan edilir ve davet yasaklanmaya başlar. <gülüyor> i̇şte bunun sebebi o haricilerin cehaletidir. Ne bir kahve sıfatı Resulullah Mu'ayyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katından desteklenen, kendisine vahiy gelen birisi olmasına rağmen Mekke döneminde müşriklerle savaşmamış. O kâfirlere savaş ilan etmemiştir. <gülüyor> Niçin savaşmamıştır? Çünkü aleyhissalatu vesselam zaafiyet, güç ve kuvvet sahibi değildi o dönemde. Ve <gülüyor> İbn Sallallahu Aleyhi ve Ve Evet, ben burada çok önemli bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. O da Aleyhissalatu Vesselam'ı o günün şartlarında. Mekkeli müşriklere karşı savaşmasına engel olan zafiyetine baktığımız zaman ve bugün bizim yeryüzündeki kafirlere karşı olan zafiyetimize baktığımız zaman bizim zafiyetimizin aleyhissalatü vesselamın yaşamış olduğu zafiyetinden daha büyük olduğunu güçsüzlüğümüzün onun Mekkeli müşriklere karşı olan güçsüzlüğünden daha büyük ve daha derin olduğunu anlarız. Görürüz. Bunun nasıl olduğunu şu şekilde açıklayalım. Öncelikle imani açıdan bakalım. Bizlerin imanıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı arasındaki farkı görelim. Kesinlikle bu ikisi arasında bir ölçüm, yakınlaşma yapılamaz. sahaba Evet sahabeler Huneyn savaşı günü işlemiş oldukları bir günahtan dolayı hezimete uğradılar. Savaşı kaybettiler. O da <gülüyor> ucub yani kendilerinin beğenmeleriydi. allah Teala şöyle buyurmakta. allah Teala şöyle buyurmakta sizlere Huneyn Savaşı'nda çokluğunuz hoş gelmişti. Çokluğunuzu beğenmiştiniz. Fakat Allah-u Teala sizi hezimete uğramaktan kurtarmadı. Kurtaramadı. Kurtarmadı. Bugün bizim işlediğimiz günahlar ne olacak? Acaba bizim işlediğimiz günahlar ne durumda? Yeryüzünde Allah'tan gayrı ibadet edilen türbelerin, kabirlerin sayısı ne kadar çok? Bid'at. El-mescid tevassulü alayh el Müslümanların içinde bulundukları, her gün işledikleri ne kadar çok bid'atleri var? Bid'atun kesîratun la yahsünaha illallah. Allah'tan başka kimsenin sayamayacağı kadar çok olan bu bid'atler Müslümanlar tarafından her gün işlenmekte. Bid'atun kesîratun el-müslimîn. Tâbaga kesîratun bid'at. Müslümanların çoğu bu işlemiş oldukları bidatleri bidat-ı hasene olarak isimlendirmekte. En mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makal-i "Kullu bid'ati dalal" şerh Cabir ibn Ab Cabir radıyallahu anh'ın Müslimin Cabir ibn Abdullah'tan rivayet ettiği "Her bidat sapıklıktır" hadisinin yanında bu işlenen bidat-ı hasene adıyla işlenen bidatleri nereye koyacağız? Onları nasıl anlayacağız? Cahavra o durumun Evet, insanların çoğu gelerek işlemiş oldukları bu bidatleri bidat-ı hasene olarak isimlendirip işlemeye devam ettiler. Aslında bu onlara şeytanın oynamış olduğu bir oyundan başka bir şey değil. Aleyküm. Fakat imtişatı bidat fiyatveri biladil alam istelil. Ambel ma'a şahvaniyya ben el tebafut, el sıfut, el sıravaat, el ziba, el gina, el humur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bidatlar bu şekilde yayıldı gitti. Bu bidatların dışında bir de ümmetin içinde yayılan açıklık saçıklık, namazı terk etmek, içki, zina ve buna benzer birçok günahlar yayılmış durumda. İmân <gülüyor> İşte bütün bunlara, başımıza gelen bütün yaşamış olduğumuz, İslam toplumunda yaşanan şeylere bakıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki Resulullah'ın ashabının imanına bakıp, kendi imanımıza baktığımızda onun yanında ne kadar az olduğunu görürüz. Bir de maddi güç, kuvvet var. Kuvvet silah. silah gücü. Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellemin, o günün şartları çerçevesinde sahip olduğu silahların aynısına Mekkeli müşrikler de sahipti. Yani silah olarak, güç olarak aralarında silah bakımından pek bir fark yoktu. Neyse sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında zengin tacirler, tüccarlar vardı. Osman İbni Affan, Abdurrahman İbni Avf, Ebubekir radıyallahu anhum gibi zengin insanlar vardı. Onlar paralarını kullanarak silahlar satın alabilirlerdi. Lakin de Ama Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmadı. Ama bugün sahip olduğumuz silahlara bakarsak, Kafirlere silahlarının yanında kendi sahip olduğumuz silahlarımıza bakarsak Hristiyanların, Yahudilerin, Avrupalıların ve diğer kafirlerin sahip olduğu silahlarının yanında bizim sahip olduğumuz silahlar bizim sahip olduğumuz silahlar onların silahları yanında hiçbir şey ya yaramıyor, hiçbir şey etmiyor. O halde bizler nasıl cesaret edip de onlarla savaşmaya kalkıyoruz? <gülüyor> Akıllar nerede? <gülüyor> anlayışlar, doğru anlayışlar nerede? <gülüyor> i̇şte o hariciler doğru anlayıştan mahrum kaldılar. Onlar beynsiz insanlardır. <gülüyor> i̇şte akıllı bir hariciyi göremezsin. <gülüyor> <gülüyor> de켰ler Müslümanların İşte bizler bu yüzden ne kadar çok zarara maruz kaldık. Zarar onların yüzünden başımıza belalar, musibetler geldi. ve <gülüyor> garbına o haricilerin yapmış oldukları fitnelerden ki kendilerinin cihat diye isimlendirdikleri o eylemlerden yeryüzünün birçok köşesinde Müslümanlar ne kadar çok zarar, zarar çekti. Biliyorsunuz değil mi kardeşler? İslam daveti, tevhid daveti ne kadar çok zarara uğradı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? <gülüyor> bu yüzden sizleri bu konulara şer'i bakımdan değerlendirmenizi istiyorum. Zira aklınızla, basiretinizle bu konulara bakmanızı istiyorum. Zira akıl şeriata, dine muhalefet etmez. Ondan ayrı düşmez. Bilakis akıl şeriata Allah'ın dinine tabidir. Ve aynı şekilde dinimiz akıllara muhalefet eden, akıllara aykırı düşen şeyleri emretmez. Ben konuşmamın sonunda başka bir ikinci bir hususa değineceğim. Ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve ümmetin vesselam ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını haber verince haber verdiğinde kurtulan fırkanın fırkayı ı bir tane olduğunu bize iletmiş, haber vermiş, bildirmiştir. Tabii Tirmizi'nin Ebu radıyallahu rivayet ettiği hadiste Nebi Aleyhissalatu vesselam Yahudilerin 71, Hristiyanların 72, Ümmeti Muhammed'in 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Allahu ekber. Yani Ümmet-i Muhammed 73 fırkaya ayrılacak. <gülüyor> Ahmet İbni Hanbel'in ve Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu hadiste o 73 fırkanın hepsinin, biri hariç hepsinin ateşte olduğunu Vesselam bizlere haber veriyor. İşte Müslümanlar, o Ümmet-i Muhammed'in biri hariç hepsi ateşte. Evet, onlar günahkar olan insanlar. Müslüman olmaya devam edecekler ama ateşte olacaklar. Tabii ki biri hariç. Bunlar sapıklık üzerine olacaklar. O ateşe hak edenler, ateşte olanlar. <gülüyor> Doğruluğa erecek olan, kurtulacak olan fırkayı Naci ise tek bir fırka olacak. <gülüyor> Onların en büyük özellikleri Allahın kitabına, Peygamberin sünnetine, Allah'ın ve Rasulülüğünün emrettiklerine uymalarıdır. <gülüyor> Onlar yine en büyük özelliklerinden bir tanesi, dini akıllarıyla anlamazlar. Kendi fehimleriyle, görüşleriyle anlamazlar. Onlar dini sahabenin fehmiyle, anlayışıyla. Ebu Bekir'in, Ömer'in, onlara tabi olanların anlayışıyla anlarlar. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. İslamı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlar ile iyilikle onlara uyanlar var ya Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur. <gülüyor> Yine Allah taala şöyle buyurmaktadır: Şayet insanlar sizlerin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayete ererler, doğruyu bulurlar. <gülüyor> Yani insanlar sahabenin iman ettiği gibi iman ederlerse hidayete erip doğru yola ulaşırlar. <gülüyor> İbnül Kayyim'in İ'lâm-ül adlı kitabında söylediği gibi bu ayetin mefhumu muhalefinde şöyle anlaşılır. <gülüyor> yani sizler sahabenin iman ettiği gibi iman etmezseniz muhakkak ki sapıklığa düşmüş insanlarsınız. Muhakkak ki sapıklığa düşersiniz kime Ve Yine Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kim kendisine hidayet doğru apaçık belli olduktan sonra Resul'den ayrılıp inananların yolundan müminlerin yolundan başka bir yola saparsa onu girdiği yolda bırakır ve cehenneme sokarız. <gülüyor> allah alimâf İbnü Teymîr, Xublî ve Şafî, uzun kâbir olan ve bu, ayeti kârım İmam Şafî, İmam İbnü Teymîr ve ondan önce İmam Şafî ve selefin diğer âlimlerinin zikrettiği üzere, Teala bu ayette Rasulüne ve kendisine ve müminlerin yoluna muhalefet edenleri tehdit etmiştir. Bu ayette o kimselere tehdit vardır, vaid vardır. Burada müminlerin yolu olarak kast edilen müminler sahabelerdir ve onlara uyanlardır. Bu yüzden Kur'an ve sünneti kendi akıllarımızla kendi anlayışlarımızla anlamamız kesinlikle caiz olmaz. Kendi duygularımızla fanatik davranarak Kur'an ve sünneti anlayıp yorumlayamayız. Bizler Kur'an ve sünneti anlamada selefi salihin fehmiyle anlayışıyla anlamak zorundayız. Ona bağlıyız. Ve onlara tabi olan selefi salihin anlayışıyla anlamalıyız vecae ali zalik ve tastaqabu amaliyan insaba ila hada tayyib jamaa bayn adda'wa wa tatbiqiha man jamaa baynal amrayn bayn adda'wa ila zalik korki an Kim onların anlayışına davet eder, Kur'an ve sünneti onların anlayışıyla anlamaya davet eder ve bunu pratikte, amelde tatbik ederse o kişi onlara uymuş olur. Bu iki hususu dikkat edin arkadaşlar. Onların anlayışıyla anlamaya davet etmek ve bunlarla amel etmek. <gülüyor> i̇şte bu vaptan onlara bağlılığını göstermek açısından onların ameli, onların fehmiyle, anlayışıyla Kur'an'ı ve Sünnet'i anlamaya ve bununla amel etmeye <gülüyor> davet eden insan kısaca Selefi olarak adlanır. Selefi ismini alır. <gülüyor> Kim Selefe uyarsa o Selefidir. İmtehmiye şöyle buyurmaktadır. Şöyle demekte. Selefin uymuş olduğu mezhebi, ekolü ortaya koyan, onunla amel edene bir kınama yoktur. Kınama olamaz. Kim onlara uyarsa Nispet ederse kendi kendisine selefi derse ona kınama olmaz kınanmaz o kişi. Çünkü selefin meshebi selefin uyduğu yol haktan başka hakikattan başka doğrudan başka bir şey olamaz. Ama ve ve i̇bn buradaki sözünde dediği gibi selefiliğe nispet etmek, yani ben selefiyim demek, normal bir şeydir. Aynı şekilde Şeyh, Şeyh Albani ve Şeyh Bin Masurekli sözlerinde, sohbetlerinde, derslerinde bunu söylerlerdi. Ben selefiyim ve biz selefe nispet ederiz derlerdi. Selefilik belli bir mezhebe belli bir gruba taassup etmek değildir. Bilakis selefilik Allah Resulü'nün ve Allah'ın davet ettiği şeylere sarılmak, ona bağlanmaktır. <gülüyor> i̇şte onlar Allah'ın Hizbullah dediği <gülüyor> insanlardır. <gülüyor> <gülüyor> Zira Allah'ın hizbi felaha erenlerden felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir. <gülüyor> Selafilerin özelliklerinden bir tanesi de daha önceden bu dersin başında bahsetmiş olduğumuz kuralların ışığı altında şunları söyleriz. Onlar Allah'ın ve Resulü'nün tekfir ettiği kişileri tekfir eder, kafir derler. Müslüman olan yöneticileri hakkında kalplerinde ona biat etme itikadını beslerler. Güçleri kuvvetleri olmadığı zaman, kafir olan yöneticilere hurucu onlara karşı ayaklanmaya davet etmezler. Güçleri kuvvetleri olmadığı sürece. Çünkü kafirlere karşı ayaklanmak huruc etmek zararlıdır. Müminlere faydasından çok zararı dokunur. Allah bin bin bin Düşünebiliyor musunuz? bir savaşa giriyorsunuz hiçbir fayda elde edemiyorsunuz ama onun mukabilinde faydası yüzde yirmi olan bir hareketle bir tavırla takınıyorsunuz bir sorun yaşamıyorsunuz elbette ki bu soruna girilmez bu sorundan mücadele bu, so bu soruna kendimizi sokmayız. Yeryüzünün doğusuna batısına bakın. O insanların kendilerini sorunlara atan insanların İslami davete ne kadar zarar verdiklerini görürsünüz. <gülüyor> Ebu Naim'in Hilya adlı kitabında İbn Mesud'un rivayet ettiği üzere İbn Mesud şöyle buyurmuştur. Muvaffak olan, Said olan, Başkasının halinden nasihat alan, başkasının durumundan ibret alan insandır. Şöyle bir etrafınıza, yanınıza, komşu ülkelerinize bir bakın. yöneticilerine ne karşı yapmış oldukları ayaklanmalardan dolayı ne kadar zarara uğradılar? Onların yapmış oldukları bu huruç ayaklanmadan dolayı İslami davete, tevhide olan gelen engeller ne kadar çok büyüdü? Anna ve Türkiye, Sünne. sünne Ben elhamdülillah duydum ki Türkiye'de selefiler biraz daha eskisine nazaran daha rahat hareket etmekte. Onlar için İslami dernekler, İslami merkezler açmaları mümkün olmakta. Rabbimden istiyorum ki o, o, o Türk halkını yöneticileriyle beraber tek bir kelime üzerine toplasın. <gülüyor> Onlar İslami merkezler açarak, dernekler açarak Selefi davetlerini yaptıklarını duydum Türkiye'de insanların. Arkadaşlardan, siz Türk halkından istediğim, Allah'ın size vermiş olduğu bu nimete hamd etmeniz, şükretmenizdir. <gülüyor> bu size verilen nimeti koruma konusunda, muhafaza etme konusunda ve onu güçlendirme, geliştirme konusunda çalışmanız, gayret sarf etmeniz gerekmekte. <gülüyor> Allah'a hamd ederek, Allah'a itaat ederek hamdınızı çoğaltın. Onları zikrederek, Allah-u Teala'yı zikrederek hamdınızı, çoğalt, ı, itaatinizi çoğaltın. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmakta. Şayet şükrederseniz, sena ederseniz, hamd ederseniz size arttıracağım, daha fazla vereceğim. Allah-u Teala'dan istediğim, niyaz ettiğim sizleri tek kelime üzerine, hak üzerine toplaması. Sizleri güçlü kılması. Sizleri ilim öğrenmeye, sizlere ilim öğrenmeyi nasip etmesi, o ilimi amel etmeye ve davet etmeye ve o, o davet konusunda sabretmeye, sabretmeye sabretme sabredenlerden eylemesini niyaz ederim. Sizlerin mübarek olmanızı yüce Allah'tan niyaz ederim. Yöneticilerinizi her türlü hayla, hayra yöneltmesini yüce Allah'tan isterim. Allah Teala bunu yapmaya kadirdir. Sallallahu ala nebina Muhammed. Bârekallahu ve nef'a bi'ilmikum ve cezâkumullahu anna hayr el-cezâ. Huna es'iletun veredet ileyna minel hadirin. Bârekallahu fîküm ya şeyh. Mureydu annet şimdi soru bölümüne geçiyoruz. Elimize gelen arkadaşlar tarafından yöneltilen sorular var. Eğer mümkünse bunları size Soruyoruz. يقول الاخ هل An Ala وجه الارض جهاد مشروع؟ Sorusu şu şekilde. Bugün yeryüzünde şer'i olan, meşru olan bir cihat var mıdır? Bat acaba ana had Imam al-Albani ve al-Allamah Fahd Buzer ve al-Allamah Abdullah Qayyad ve Imam Hamza al-Yamini. Ya bu soruya benden önce büyük alimlerden Şeyh Abdulaziz bin Baz, Şeyh Albani, Şeyh Hudeyyan, Şeyh Salih Fevzan gibi büyük alimler cevap verdiler. Ve dediler ki müminlerin bugün için yaşamış oldukları ve bulunmuş oldukları zafiyet durumundan dolayı bir cihat yoktur. Bugün yapılan cihatlara bakıldığında faydasından çok müminlere, Müslümanlara zararı olmuştur. Bugün cihat yoktur şer'i olarak. Yeryüzünde. Evet. Yıkulul ah Hünaki unas yedamun allazine yahrucun alal hukkam ve yukhattitun ve bu kişilere karşı? Diğer soru ise şu şekilde. Bazı insanlar yöneticilere karşı kurucu eden, ayaklanan insanları desteklemekte patlama bombalama eylemleri yapan insanları desteklemekte ve onlarla beraber oturup kalkmakta. Biz Selefiler olarak bu tür insanlara olan konumumuz nedir? Onlara karşı ta takınacağımız tavır ne olmalı? Yani cihada iştirak etmeyen, patlama, bombalama eylemlerle hareket etmeyen ancak oturduğu yerden insanları gaza getirerek teşvik eden insan, bu insanlara karşı bizim konumuz ne olmalı? Onlara karşı nasıl davranmalıyız? Evet, size gereken, üzerinize vacip olan onlardan ayrılmanız, uzak durmanız. Onlarla beraber hiçbir mecliste bulunmamanız. Gücünüz, kuvvetiniz varsa insanları onlardan tahsil edin. insanları sakındırın, insanları uyarın şayet onlardan sakındırmanız, insanları uyarmanız size zarar vermeyecekse insanları sakındırın çünkü bazen selefiler, bazı ülkelerdeki selefiler güçsüz ve zafiyet durumundalar eğer insanları uyardıkları zaman, onlarla oturulmaması gerektiğini söyledikleri zaman faydadan çok başlarına bela gelmekte. <gülüyor> Üzerine mi sen? İlk görev o tür insanlardan uzaklaşmanız. <gülüyor> Ve onların bulundukları yolun sapık sapık olduğu, dalalette olduğuna inanmanız. <gülüyor> <gülüyor> ikinci olarak sizlerin ilimle iştigal edip ilimle uğraşmanız gerekiyor. Özellikle onların şüphelerine cevap verecek konuma gelmeniz gerekiyor. Şayet onlardan birisi şüphe sunduğu zaman sizler elde etmiş olduğunuz, talep etmiş olduğunuz ilimden onların şüphelerine cevap vermelisiniz. Onların sapıklıklarını ortaya koymanız lazım. <gülüyor> Üçüncü olarak vatandaşı, avamı bu tür insanlardan uyarmamız gerek. Güzel bir uslupla, güzel bir yöntemle uyarmamız gerek. Dördüncü olarak selefi olan kimse ilim talebeliyle, tevhide davetle, tevhidle uğraşmayla tevhid talebini ilim etmeyi tevhidi, ilim etim ilim tevhid konusunda ilim talep etmekle mağruf olmanız bilinmeniz bilinmeniz gerekiyor. <gülüyor> Önemli olan konu da noktada bu zaten. Ahmedullah aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'den ibaret ki as bir <gülüyor> İslam Atik. Allah razı olsun. ki beni haricilerin şüphelerini yok etme konusunda bir kitap telif etmeye muvaffak ettin. İslam Atik adlı internet sitesinde benim kaleme aldığım El Burhanul Munir adlı eserim onların şüphelerini Yok etme yok etme ile ilgilidir. Allah beni bu konuda muvaffak etti için ona hamdü sene olsun. İnşallah nübeste lukum bir tercüme tezler kitab ilanlukat Türkiye ve tevzi ve tevziği ha İnşallah. bizler de şeyi bu kitabı tercüme etmek ve bu tercüme tercümetimiz kitabı insanlara tevzi edip dağıtmakla müzeledik. Al ak yas al ma hukmul ihtikam ve taqaqum fil mahakim. ...elleti mevcudu huna inden Soru şu... ...bugün bizim ülkemizde şer'i olmayan... ...şeriat mahkemeleri... ...olmayan mahkemelere... ...miras hukuku... ...yani mirasın dağıtımı gibi... ...hırsızın takibi gibi... ...yahut boşanma gibi konularda... ...bu tür mahkemelere başvurmanın... ...hükmü nedir... Zekra, zekra fi, bu konuyu İbn Teymiye Siyaset-i adlı kitabında Allah meşih Salih o uthaymin yazmış olduğu şehirde bu, bu konuyu zikretti. Zikretti <gülüyor> Bunun caiz olduğu konusunda hüküm verdi ve buna delil olarak Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını zikretti. Yusuf Aleyhisselam kâne yâhkum Yusuf Aleyhisselam hakim olduğu bir, topra bir toprak üzerinde hükmediyordu. Ve insanların çoğu insanlar kafirdi. melik ve melikin o günkü kralın hükmüyle hükmediyordu. U onun hükmüyle hükme diyordu, küfür hükmüyle hükme diyordu. Ancak hükmettiği meseleler zulmün kaldırılmasıyla alakalıydı, Zulmün yok edilmesiyle alakalıydı. Hak sahiplerine haklarının geri dönmesiyle alakalı olduğu ilgiliydi. Şayet hakkını geri almak maksadıyla o başa gelecek bir zararı defetmek maksadıyla yapılıyorsa caiz. Bu ne kadar? Evet. Yağmızı söylemişler. عندنا Ve هناki bazı ahzab. Ma yüsemmülü anfusuhum İslamiyyin. Ve هناki bazı ahzab. Nihmü narahum. Yani salih al-da'wa. Türkiye. Lifethi al Ve umur <gülüyor> Ekol yani نحن Diğer soru, şu anda seçimler yaklaşmak üzere. Kendilerini İslami olarak vasfeden niteleyen bazı partiler var. Yahut bizlerin onları İslami davet etme davetine çıkar bakımdan Fayda sağlayacağını zannettiğimiz bazı partiler var. Bunlara destek vermeli miyiz? Bunlara destek verip oy kullanmalı mıyız? <gülüyor> Selefiler Allah Teala'nın kendilerini yarattığı amaç uğruna çalışır, çalışırlar. O da onu tevhidde birlemektir. <gülüyor> Ve insanları o tevhide davet etmektir. <gülüyor> Ve insanları hidayete davet etmektir. Bu tür seçimlere, bu tür şeylere girmezler. Bu tür şeyler insanı daha faydalı olan şeylerden meşgul eder. Alıkor. İkinci olarak Selefiler bilir ki Hakimlerin salahı, hakimlerin Doğru insanlar olması ancak halkın doğru olmasından geçer. Halk ne zaman doğru olursa, iyi olursa, düzgün olursa yöneticiler de düzgün olur. <gülüyor> Bizler zalimlerin zalimleri birbirine dost edindiririz. Birbirlerinin başına musallat ederiz. Kazandıklarından, kespettiklerinden dolayı diye buyurmakta Allah Teala. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti yukarıdan aşağı inmemiştir. Piramidin üstünden başlamamıştır. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüküm talep etmemiş. Yöneticilik talep etmemiş. İmam Albani'nin sahih gördüğü gibi onlar Nebi aleyhissalatu vesselama yöneticilik teklif etmişler ama o kabul etmemiştir. Evet. Halk, vatandaş düzenirse, salaha ererse yöneticiler de salaha erer, düzelirler. <gülüyor> Selefiler kendilerini düzeltmekle, çoluğunu, çocuğunu düzeltmekle, komşusunu, akrabasını düzeltmekle, yaşamış oldukları toplumu düzeltmekle uğraşır, uğraşırlar ve bunu yavaş yavaş yaparlar. <gülüyor> ne zaman toplum onların bu davetlerinden sonra salaha ererse, doğruya ererse işte Allah o zaman onların başlarına salaha ermiş doğru insanlar Verir, doğru insanlar getirir Ancak bu yol her ne kadar yavaş olsa da ağır gitse de faydalı olan tek yoldur aceleyle hareket edilen şöyle bir davetlere bakın, hızla bir sonuca varmak istenen hareketlere şöyle bir bakın, onların hiçbirinin fayda vermediğini görürsünüz. Ancak insan Allah'a ibadet etme, tevhide davet etme konusunda seyrederse, hareket ederse, faydalı olan budur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Evet, bu dünya da kimse ebedi kalmayacak, dünyadan herkes gidecek. Unutmayın ki dünyanın dünyada kalacak olan kimse yok. Bizler sünnete davet ederiz, sünnetle amel etmeye davet ederiz. Evet. Tamam. Tamam Şef. Yıboul, inden bazıları la yu <gülüyor> soru diyor ki günümüzde bazı insanlar büyük günahlardan dolayı insanları tekfir etmiyorlar insanlar yöneticilere yöneticileri tekfir etmiyorlar fakat yöneticilerin arkasından konuşmak veya buna benzer haricilere bazı konularda muvaffakat ediyorlar. Bunlara mutlak manada hariciler der miyiz bu tür insanlara? Yoksa haricilere şu bazı konularda ittifak etmişlerdir, muvaffakat etmişlerdir mi deriz? <gülüyor> Onlara eğer insanları tekfir etmiyorlarsa kişilikleri günahlardan dolayı. Yöneticilere karşı hurucu teşvik, ayaklanmayı teşvik etmiyorsa mutlak manada hari denmez ancak fikirlerinin kötü olduğu, kötü fikirli olan insanlar olarak vasfedilirler. Sapıklık üzerine olduğu söylenir onların. <gülüyor> Güzel bir şekilde onlara davet edilir. Serafi bir insan onlara davet edebiliyorsa edebilir. <gülüyor> bunu yapamıyorsa gücünün nispetinde bunu yapamıyorsa o bu tür insanlardan yüz çevirir yani <gülüyor> Evet, belki bazı ülkelerde, temelinde sistemlerle şeylerin bazı ülkelerde insanların yöneticiler hakkında konuşmalarına izin verilmiş olabilir. Bu yüzden bir insan bu, bu tür insanlara hakkında konuştuğu zaman, bu insanlar yöneticiler hakkında konuşuyor dediği zaman insanlar tarafından garip karşılanabilir. Ancak insanlara anlatmamız gerekiyor. Dinimiz bize yöneticilerimiz hakkında onların aleyhine konuşmamızı yasaklamıştır. Bizim bunlardan daha önemli, bize daha faydalı olan hususlarla uğraşmamız gerekiyor. Bunlarla meşgul olmamız gerekiyor, vaktimizi bunlarla harcamamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, son soruyu alalım. Sual akhir. İkul indana huna fi tukey duat barizon minhum men minhum men ydroo ila ila ishtirak il fil muzaharat. İkul fil muzaharat vajib. Ve kâzârke ikul vajib âleikum ishtirak ve tâcfit fil imtihâbat. Ve Kutba Seyyid Kutbu. Umarız e, <gülüyor> Son soru. Burada Türkiye'de meşhur tanınan bazı davetçiler var. Gösterilere katılmaya teşvik ediyor insanları. Gösterilere katılmanın vacip olduğunu, farz olduğunu söylüyor. Seçimlerde oy kullanmanın farz olduğunu söylüyor. Seyyid Kutub'un kitaplarının okunulmasını söylüyor. Durumu hali bu olan davetçiler hakkında bizim konumumuz, tavrımız, davranışımız ne olmalı? Onlarla oturalım mı? Onların derslerine katılalım mı? Benim nasihatim otur insanlarla beraber oturmayın. Ve vaktinizi onlara reddiyeler yazmakla harcamayın. Çünkü siz orada zafiyet içindesiniz. Onlardan yüz çevirin, uzaklaşın. Onlara boynunuzu, kafanızı onlardan geri çevirin ve onlara sadece selam adayın. Hayır üzerine içtima edin, toplanın. Derslerinizi çoğaltın. Allah'ı bol bol zikredin. Birbirinize takvayı tavsiye edin. Kalbinizi ıslah etmeye çalışın, kalbinizi düzeltmeye çalışın. Ahireti düşünerek kalbinize çeki düzen verin. Ey İnsanları ilme davet edin. Önce kendiniz ilimle uğraşın. İnsanları en güzel yolla insanları davet edin. Allah'a Otur insanlarla vaktinizi harcamayın. Selefi olan bir insan da otur insanlarla oturmasın. Allah <gülüyor> Allah'tan bizlere ve sizlere hidayet etmesini niyaz ederim. Nafa'abe ceza şeyh. burada dersimizi sona almış arkadaşlar.